Açık Radyo programı olan Önce Sağlığa hoş geldiniz. E, artık biraz gelenekselleşmiş radyo programlarından Önce Sağlık. E, sanıyorum e, bir rekor varsa onu da kırabiliriz. E, hiç aralıksız e, sürdürüyoruz e, Önce Sağlığı. Bundan dolayı e, bazen Selim Hocamız programda olmayabiliyor. E, toplantıları nedeniyle bazen de ben toplantılarım nedeniyle olmuyorum ama Programlarımız sürüyor ve çoğunlukla da birlikte oluyoruz. Bugün e, Selim Hocamız uçakta olduğu için programımızı, e, programımıza katılamıyor. E, aslında çok uzun süredir tek kayıt yapmazdık biz. Bu bir kayıt program. E, ben de yarın bir e, yılbaşıyla e, ilgili bir durum olduğundan öbür günde Türk tarihleri Birliği Kültür Sanat ve Edebiyat kolu etkinliği dolayısıyla farklı bir kente olacağım için programı değerli bir arkadaşımızla kayıt yapıyoruz. Bunları uzun uzun konuşacağız. Şimdilik bir spoiler verdiğimi düşünün sadece. Konuğumu tanıtmak istiyorum size. Konuğum doktor ve yazar. Bu ikisi birleştiği zaman sohbetlerde çok tatlı gidiyor. İlk kez konu kalıyoruz Fatih Balkan'ı. Göz hastalıkları uzmanı Fatih Balkan ve ilk kitabıyla birlikte artık edebiyata da adım atmış durumda. Biz onu aslında bir fotoğraf sanatçısı olarak da biliyorduk ama edebiyatla da ilişkisini kurdu. Hoş geldin Fatih. Hoş bulduk. Fatih... Göz hastalıkları, göz hastalıkları uzmanlığı yani e, oftalmolojik gerçekten çok zordur. E, uzmanlık sınavında kazanması çok zordur. E, asistanlığın da kolay olduğunu zannetmiyorum. Zaten hani bu uzmanlıkta ilerlemek de e, çok kolay değil. E, sen birden fazla e, işe ki önemli şeyler edebiyatla hep ilişkili olduğunu eminim. Çünkü yazarların çoğu çok iyi okurlardır. E, evet. Bir arada hepsini nasıl yürütebildin? E, ve bu uzmanlık dalını e, seçerken seni ne yönlendirdi? Merak ediyorum. Biraz böyle geriye dönüp. Şimdi tabii gerçekten uzmanlık sınavında çok zorlandık seçimle beraber. O da doktor. Biz iki yıl ders çalıştık kazanabilmek için. Yani 92'de kazandık sınavı. İki yıl başka hiçbir şey yapmadık diye söylenebilir? Ee, sadece ders çalıştık. Şimdi sonuçta az ikimiz de aynı sınavda ve İstanbul'u kazandık. Ben İzmirliyim. Yani şimdi ikimiz de İzmirliyiz. İkinci üniversitesinde izliyoruz. Ee, o süre boyunca o iki yılda e, hiçbir şey, başka hiçbir şey yapmadık. Sadece ders çalıştık. İş hayatı dışında yani çalışmak dışında. İlk başta böyle işte hep... E, kendi hislerimiz branşlar. Kadın doğum, radyoloji, göz falan yazdık. Sonra baktık olmuyoruz. Son sınavda en yüksek puandan en düşüne kadar hepsini yazdık. Ve İstanbul'u yazdık. Aynı kent olsun diye. İşte bir şekilde eşim kadın doğum kazandı, Ben de gözü kazandım. Yani böyle çok illa gözcü olacağım diye bir kayıt benim yoktu. Öyle bir isteğim yoktu. Eşim olsa benim öyle değil. İşte ben kadın doğum, göz, radyoloji arasında... Üçünden de yazıyordu ama son sınavda hepsini yaptık ama iyi bir sınav vermişiz ki. E, nedense oldu bir şekilde, oldu. E, ama işte o süreç hakikaten zor bir süreçti. Hatta ailelerimiz böyle aman artık kazanım da gidin. <gülüyor> Sizle <çok gülüyor> mi uğraştınız falan diyorlardı. Öyle bir zor süreç. Başka bir süre de olmuyor herhalde zaten. Asistanlık işte İzmir'de, şey İstanbul'da başladı. Halil Erbaşı'nın aslansında artık asistanlığımızı. bizim aslında yani o kadar zor bir asistanlık dönemi geçirdiğimi düşünmüyorum ben. Keyifliydi. Ya gözüm... Yine işte çok fazla acil olmadığı için, daha farklı ayrık bir branş olduğu için, hatta bizi sevmezler hiç. Hayır bunlar çok sunop, çok gıcık. bunları doktor mu, bunlar da cerrah mı falan hep söylerler. <gülüyor> o yüzden çok da fena geçmedi. O asistanlık herhalde İstanbul'u tanıma, hayata yeniden dönme dönemi oldu bizim için. Bir de yeni çocuğumuz olmuştu o zaman, i̇şte onu büyütme. O uğraşlara gitti öyle. E Tabii bu temin söylediğin gibi o okuma, e, müzik dinleme e, işte hiçbir zaman hayatından bitmedi. Her e, zaman oldu. Zaten onu, onu, onu saymıyorum. onlar zaten rutin şeyler. Ya yani ben kendim bildiğim bilgileri okurum, müzik dinlerim, işte bir şeyler çalarım falan. Öyle keyifli bir e, hayat geçiriyorduk. E, öyle bir şeyler oldu işte geçmişte. E, Fatih tabi bunları tek tek açacağız. Senin böyle e, ben e, müzik e, dinlerim, bir şeyler çalarım falan demeni konuşacağız teker teker. E, ama ben şu fotoğrafçılıkla e, başlamak istiyorum. E, senin e, fotoğraflarında e, belli bir video içinde biz izledik. E, Türk Devletleri, Virliği Kültür Sanat ve Edebiyat kolu olarak. E, onun hakkında konuşmak istiyorum. Bu vizordan bakmanın e, tekrar uzmanlığına dönmek istiyorum. Tabii senin uzmanlığın. E, göz, gözle ilgili. Evet. Hiç bunun bağlantısını düşündün mü? Bu fotoğrafa e, ilginin e, bununla bakmakla e, ilgisi olabilir mi? Çünkü senin derdin aslında görmek ve bakmak mesleğinde de. Evet, e, öyle fotoğraflara gerçekten bakmak önemli ama görmek çok önemli. Fotoğrafın temel uğraşı zaten o. Bunda e, göz uzmanlığının faydası olmuş mudur? mümkündür ama benim bir sürü çok iyi fotoğrafçı arkadaşım var. Gözü değiller, doktor değiller. Yani bu herhalde çok çok da onunla ilgili bir şey değil diye düşünüyorum. Hani optik deli optik malzemeleri kullanıyor olmak insanda öyle bir şey yaratıyor ama fotoğraf çünkü makineyle çekilmiyor. Yani her tırnak işine sanatsal uğraş e, alet de yapılmıyor. Kafayla yapılmıyor. varsa e, onu bir şekilde canlandırmaya e, çalışıyorsun. Elindeki aletler her ne kullanıyorsan, e, fotoğraf makyası kullanıyorsan, işte, gitar kullanıyorsan dedim işte palet kullanıyorsan, hepsi senin kafandakini hayata geçirmek için bir araç. E, ben çok etkili olduğunu düşünmüyorum. E, göz olma, o, uzman olmanın e, fotoğraf çekmekte çok fazla ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Yani Yok bence bak be bence bir be <gülüyor> haksızlık. benim aklıma şu gelmişti. Hep senin fotoğraflarına baktığımda e, fotoğraflarında hüzün ve yalnızlık e, çok hakim. Yani bir melankoli duygusu var aslında evet. fotoğraflarında. E, yani insanlara işte opere ediyorsun, gözlük veriyorsun filan bu kadar görsünler istiyorsun da gördüklerinde de pek bir şey yokmuş gibi geliyor. Bu kadar hüzün ve yalnızlık. Dünya böyle mi sence? Evet, e, bu temaları evet. niye çok seviyorsun? Tabii edebiyata da geleceğiz. E, ama fotoğrafta özellikle bu temaları çok sevdiğini görüyorum. Sadece fotoğrafta değil, ne bileyim işte dinlediğim müziklerde, işte yaptığım müziklerde, işte çaldığım enstrümanlarda, gittiğim yerlerde bence az iyidir. Yani çok olabiliyoruz. Ben, ben şöyle bir örnek vereyim size. Şimdi eğer çok yoğun bir şey yapabilecek, seveceksen Beethoven'ı severim. Yani hani Beethoven senfonisi çoktur, yoğundur ama feci güzeldir. Yani bu hani inanılmaz bir yetenektir. Çok e, insanı kapsayan, çok yerlere götüren bambaşka bir şey ama o kadar yetenekli olmak çok az insan nasip olduğu için e, onu öyle olacağını ne bileyim işte e, bir bolero gibi çok daha sınırlı bir müziği daha çok tercih ettim. Ben. Ne bileyim işte kitapta da var işte e, Keman konçartraları çok daha kolaydı, çok daha çekici dediğim için. Yani az şeyler yapılan, e, daha e, yoğun duygu içeriyor bence. E, daha özetleyici oluyor. Daha e, tanımlayıcı oluyor belki burada. E, onunla öyle olsa gerek. Bir de ben gerçekten yalnızlığı seven bir insan. Yani yalnız değilim ama yalnız kalmıyor ama yalnız olmayı seviyorum. E, bu herhalde birleşik tarih. Belki de işte okumayı sevmenin getirdiği bir şeydir bu. Fotoğrafçılık da, e, okumak da Tümüyle aslında yalnız yapamamış. Şey. Yani üç kişi, beş kişi bir yere gittiğinde fotoğraf çekiyorsunuz ama o çektiğiniz fotoğraf olmuyor. Bir şey olmuyor orada. Ancak ondan ayrı yaptığınız zaman bir şey oluyor. Ya, okurken de öyle, yazarken zaten öyle. Yani, herhalde bu hayata, hayatın yalnızlığı, beni çekici, bana çekici geldiği için belki de bu uğraştığını seviyorum. Belki de yani bence hayat hakikaten biraz hüzünlü, yalnız. Melankolik, hayat öyle bir hayat, yani böyle olduğunu istiyor. Hayat böyle çok neşeli, çok e, sevindirici, çok mutlu bir şey değil. Öyle hissetmiyorum ben. E, o da herhalde yaptığın her şeye yansıyordur. Ee, bir şey daha sormak istiyorum fotoğraflarını görmüş bir kişi olarak. Fotoğraflarının kendiliğindenlik mi var fotoğraflarda? Yani e, kendiliğinden önüne çıkan e, bir yerde dolaşırken nesneleri mi çekiyorsun? Yoksa... Bir kadraj hazırlığın var mı fotoğrafta veya çoğunlukla, önceden görüp planlıyor musun? Çoğunlukla o gördüğüm fotoğraflarla özellikle ama hep genelde çoğunlukla kendiliğinden rastgele çekilen fotoğraflardır. Bir şey planlamadan gezerken dolaşırken ama insanın spontan dikkati ne çekmek istediğine bağlı olarak değişik oluyor. Yani kafandaki kurgu konu neyse onunla ilgili şeyler yapıyorsun. Yani işte bileyim, bir stada gittiğinde de e, yalnızlıkla ilgili bir karar çekebilir insan. Benankuyla e, ilgili bir karar çekebilir eğer kafamda o varsa. E, çoğu öyle. Kurgu olan da var ama çok azdır. Benim başka bir projem vardı. Onu siz görmediniz. İşte, e, o da mesela onlar e, sıf kurguydu. Öyle, öyle da var. E, ama siz, sizin görevlileriniz hemen hepsi şeydi. Kendiliğinden çekilen ama o konu bağlamında çekilen. Yani kafamda bir o konu vardı o e, terk sergisiyle ilgili e, bir, bir yıl falan onla ilgili işte bu fotoğraf çekme ama kafamda hep o var baktığın her insan baktığı her şeyde onu onu görüyor ben de öyle görüyordum ona göre çıktık onları bir şekilde birleştirdim sanırım e, Fatih tabi dinleyicilerimiz bu sergiyi görmemişlerdi biraz sergiden bahseder misin bu terk sergisinden biz gördük çünkü e, ondan evet. dolayı melankoli sorusunu sordum bunlar ne zaman çekildi? Ee, senin fotoğrafla e, ilgili serüvenin ne kadar yıldır devam ediyor? E, şimdi tabii benim fotoğrafla ilgili serüvenin çok ilginç. Şimdi aslında ben üniversitedeyken bir, bizim bir derneğimiz vardı İzmir'de. Orada biz e, fotoğrafçılık... Ben işte orada oranın müzisyenindim aynı zamanda. Halk oyunlarında da oynuyorum ama müzisyenim daha çok. Bir de bir fotoğrafçılık kolumuz vardı orada. E, ben orada işte biraz e, birkaç ayda bir başlangıç seviyesinde e, kurs almıştım. Ondan sonra işte okul bitti, iş hayatı... E, Tuz, uzmanlık falan, çoluk çocuk büyümesi ben unuttum. Sonra işte biz uzman olduktan sonra tekrar sihirten İstanbul'a döndük. Eşim dedi ki o daha çok meraklıydı fotoğrafa. Ben dedi bir e, agrandizör almak istiyorum. E, fotoğrafları evde bakayım ben, çe ben çekeyim fotoğraf basayım diye. Ag agrandizör aldık e, ama eşim bir şekilde o zamanlar, o aralar e, fotoğrafçılık olan ilgisini kaybetti. E, öyle atıl kaldı. Ben ondan sonra bir makine aldım kendime. Çekeyim, ana fotoğrafı çekeyim falan filan derken, aslında çok istediğimi, çok sevdiğimi fark ettim fotoğrafı. 2006, 2005, 2006 herhalde uyuyordular. Ondan sonra çok aktif olarak çekmeye başladım. İşte ifsağa iş gittim, ifsağa oldum. Onlar da oralarda işte bir sürü katıldım. Bir sürü iyi insanlarla tanıştım, bir sürü projeye katıldık vesaire. Böyle i̇şte bir gelişme oldu. Bu terk sergisi de şöyle oldu. Bir gün bir arkadaşla Kilyos sahilinde fotoğraf çekiyoruz. Kilo sahneye ben çok fotoğraf hala giden çok seviyorum. Orada e, belki gittiysen bilirsin. Atlarla insanları gezdirirler. Hı hı. Böyle işte böyle sonbaharda herhalde gittiğimde. E, atlara binmişler. Benim sevdiğim hava. Melakonik bir hava. Bulutlu, böyle puslu, <gülüyor> gri bir hava atları demişler, 5-6 kişi atlar. Böyle gidiyorlar. Kirliol sahiliyi de dinleyenler, bilmeyenler için söyleyeyim, böyle hele kışın son terk edilmiş, bırakılmış, yıkıntı, pecmur böyle kötü bir hale gelir aslında kışın. Yazın hep çok güzel değildir binaları ama kışın daha kötü olur. Bu tam benim ruh halime uygunmuş demek ki. Orada yürürken aklıma geldi. Bu güzel insanlar, bu atlara binler ve gittiler. Meşhur yaşlı Eşak Kemal'in şeyi cümlesi ve ben o anda işte 2016 falan herhalde böyle bir şey yapmak isterim ama o anda karar verdim ben böyle bir şey yapmak isterim bir proje yapmak istiyorum diye yani insanların hele o zamanlar daha da kötü hissediyordum ülkemizle ilgili gelecek umutsuzluğu diyeyim ben daha da yoğun içinde de bir sürü insan gidiyordu biz sürekli konuşuyorduk, bu ülke gitmek lazım, başka bir yere gitmek lazım, bu ülkeyi bırakmak lazım, lanet bu ülkeyi, lanet olsun bu insanlara falan hep böyle bir o ruh halindeyken, terk işi ilk öyle başladı. Yani terkin bir kısmı çünkü ülkeyi terk etmek. Vatanını terk etmek, işte bir kısmı kendini terk etmek, bir kısmı hayatını terk etmek. Terk çok genç bir konu olduğu için. öyle başladı. Ondan sonra işte dediğim gibi terk deyince aklımıza gelecek bir sürü terk var. Hepsinin tefsirli mutlaka da işte 3 5 tanesini içeren bir sergi halinde şey, evet sergi halinde ee, bitti, bitti o zamanki İhsak Başkanı Tanju cevaplama e, ona göstermiştim bir fotoğrafları. çok beğendi o onun danışmanının bunu küratörlük işte sergi hazırladık İhsak'ta sergi açıldı. Ee, sizin izleriniz onun bir, biraz daha genişletilmiş bir versiyonu, slayt gösterisi. Sonra i̇şte da yapıldı. İşte Ankara'ya gitti bu sergi. Ankara Afsat'ta sergi şöyle i̇şte Böyle bir sevin oldum. Ama Fatih kaldım buradasın. Ee, bir müzik arası vereceğiz. Ama müzik arasından önce e, şunu soracağım. Senin müzikle de ilişkin e, e, var. var evet. ee, hangi enstrümanları çalıyorsun? Şimdi bizim dinleyicilerimiz çok kıskanacaklar. Fotoğraftan başladık. En son edebiyata geleceğiz. Bir de folklor dedin yani. Neler evet. oynuyorsun acaba? Neler, ne küçük. de ne dans ediyorsun. Çok oynamıyorum. Ben oynamayı çok seviyordum. Hı. En son bana arkadaşlar dediler ki da, Fatih sen oyna ama çal. <gülüyor> Ondan dedim balkonlara attım orada bittim. Dinleyici <gülüyor> rahat edebilir. Çok kötü bir konudur. İyi bir halk oyunu değil deniyor ki öyle mesela Allah Benim asıl <gülüyor> enstrümanım akordiyondur. Eee akordeon çalardım. Hala çalan da çok aktif çalmıyorum. çocuklar kesin. Bir flüt çalan insan bir süre sonra çalabilir tabii ki çalanlar bilir. Yani işte biz işte, bağlama çalalım, bir daha çalalım. İşte ritim bir de ikinci yani ana enstrüman akordeonuz ve ritim davul çalarım ben. Eee davulcuyumdur. Derneğin hem akordeoncu hem davulcusu bu ortamda. Hala var el da davul, davullarım var. <gülüyor> Akordeonum var da işte, bağlamam var. Yani çok aktif çanıyorum çünkü tek başına çalmak çok kolay değil. E, beraber çalabilmek keyifli. Biz kalktık öyle bir ortamımızda çok hep burada işte. Hadi bir çalıyoruz öyle bir şey. E, evet öyle bir şey. Eee <gülüyor> Benim e, sıfır kulağım olduğu için benim için böyle şeyler öyle bir şey olmuyor. Öyle bir aleti çalınca insan birkaç aleti de çalar benim için böyle e, Mars'a doğru çıkıp inmek gibi <gülüyor> falan e, bir cümle oluyor. <gülüyor> evet, e, ilk şarkımızı da sen anons eder misin Fatih? Tamam. Victoria'a Telekvar Doğman'da. Evet, ilk şarkımızı dinliyoruz. Önce sağlık programı devam ediyor. Konuğumuz Fatih Balkan. Onun fotoğraflarını konuştuk, tıp serüveninden bahsettik ve birkaç tane çalgıyı, birkaç tane müzik aletini çalabildiğini öğrendik. ve Bunu gayet doğallık içinde söyledi. Ama şöyle söyleyelim, çok kötü bir halk oyuncusuymuş. Ee, halk oyunları da çok kötüymüş. Bu arada kıskananlar hiç şey yapmasınlar. Bakın her konuda iyi olan bir kişi bile bir konuda kötü olabiliyor. Ondan dolayı umudu kaybetmeyelim ve edebiyata yavaş yavaş geleceğiz. Edebiyatla yolculuğunda yazabilirim hissi ne zaman oluştu Fatih? Şimdi şuradan fotoğrafa tekrar döneyim. Çünkü o çok benzer bir hissi burada yaşadım. Şimdi ifsağa gidip geliyorum. Sonra değişik gösteriler oluyor. Ben de fotoğraf çekiyorum bir sürü. Hani kendi çapımda beğeniyor. Ama öyle ki sadece çekiyorum. Bir şey yaptığım yok. Bir gün bir gösteri, yani slide gösterisi izledik bir fotoğrafçı arkadaşım. Yani böyle kendimce gayet sıradan, hiçbir özelliği olmayan böyle, yani ama falan böyle milletim çok hoşuna gitti, beğendim. Ben gittim, e, devlet başkanı Tancı Hoca o zaman, ya dedim Tancı dedi, bu, Hoca hani, bu mudur dedim yani fotoğraf nedir? E, i̇şte oğlum budur dedi yani, e dedim, benim fotoğraflarım bunun yanında çok dahil. E getir görelim o zaman, yap o zaman, sen yap dedi. Ben yani o zaman insanın kendini değerlemesi çok kolay bir şey değil. Öldüğünü e, düşünüyorum. O zamana kadar böyle o zaman hani fotoğraflarımın bir tık iyi olabileceğini o zaman düşünmüştüm. Herhalde. Ve ondan sonra başladım. Bu edebiyatta da benzer bir süreç vardı. Yani e, işte, bir sürü şey okuyoruz. Ama işte e, çevrem birkaç kişi de öyle e, işte, e, hikaye, roman falan yayınlamışlardı. İşte insanlar böyle e, övgülü sezindir. Onları okumuştum. Demiştim ki yani... Ben de bunu yapabilirim, çok daha iyi yapabileceğime eminim diye düşünmüştüm. 10'a kadar da yazmamıştım doğrusu bir şey. Daha doğrusu söyledim gençken herkes sahildir ya, hepimiz şiir yazarız mutlaka. Ee, i̇şte ben de yazdım, o zaman bir daha bir şey yazmamıştım. Böyle bir hisle buldum. Bir de bu 86'da, şey, 2016'da, e, tabii 2016 değil mi tabii, Demirtaş'ın tutuklanması beni çok kötü etkilemişti. Yani o, o günden çok kara günlerdi. O zamanlar ufaktan yazmaya başlamıştım. Yani içimden gelen şeyleri küçük küçük metinler halinde ufak şiirler halinde yazmaya başlamıştım. Bu tek fotoğraf sergesiyle işte şiire başlamak işte ufak tefek notlar almak hepsi aslında aynı zamanda da başladı. Herhalde o bendeki hissettiğim çok yoğun olumsuz duygular bir şekilde oralar da patlak verdi. Ve o zaman başladı bir şeyler yazmaya o zaman başladım. İşte hani ne yapılır, ne edilir, nasıl yazılır nasıl edilir konusunda çok da fazla bir fikrim yok ama işte, işte baktık ettik oralara o zaman e, aklıma geldi bu e, atölyeler vardı. İşte uzun süre o zaman tabii internette bu şeyler yoktu. uzun diye bir şey bilmiyorduk. İnternette bir <gülüyor> e, atölyeler yoktu. E, Hadir Elgülerin şiir atölyesine bir şekilde ulaştım ben. E, i̇lk orada başladım. İşte 2017 herhalde. O zaman ona katılmaya başladım. Ondan sonra Semih Kimüş'ün e, işte yazı atölyesine bir şekilde ulaştım. Ona başladım. İkisi e, senkron gitti aslında. İşte 4-5 yıllık öncesinden başlayan öyle bir aslında yoğun bir süreç var. Bu tabii şey e, korona bu anlamda e, çok hızlandırdı e, benim yazma söylenemi. Çünkü e, demek ki o Ruh halime de uygun gelmiş, fotoğrafdan uzaklaştım. İki tane sergiyi bitirmişim zaten. Onun yoğunluğu da, yorgunlu da herhalde yeterli geldi. Ee, daha çok yazmaya, daha çok okumaya verdim kendimi. Bir şekilde bu korona beraber çok hızlandı. Ee, Her şey diye düşünüyorum şimdi. Yani çünkü işte bizim içimizdeki yani iki duygu vardır ya, eros ve thanatos. Ee, biri hayattır, biri ölümdür. Ee, Ölmemek için, öldürmemek için bir sürü şey yapıyoruz. Bir tanesi de yazmak. O eylemlerden bir tanesi oldu. Ben herhalde o aralar ölüm duygusunu, ölme duygusunu, karamsarlığı çok yoğun hissettim. Çünkü bir şekilde ya, öyle tedavi etmişim diye düşünüyorum kendi içimde. Öyle bir şey oldu. E, peki seni besleyen yazarlara baktığımızda e, kimleri sayabilirsin? Hani şu yazarlar bana e, hadi kalemi al eline yaz dedi dedirtecek yazarlar var mıdır? İkisi tabii. herhalde çok önemli. Bir Orhan Pamuk bir de Dostoyevski. Suç ve Ceza. Yani ilk aklıma gelen kara kitap. Ben onu çok severim. E, Suç ve Ceza. Yani o iki kitabı çok kaç defa okudum. E, temel kitaplar herhalde benim için onlardır. Ve tabii ondan sonra Yüzyıllık Yalnızlık mahkûl Bütün kitapları ama benim evet. için daha şey olan. Evet. Daha önde olan Yüzyıllık Yalnızlık yalnızlık e, Şimdi böyle sorunca insan aklına gelmiyor. <gülüyor> Ama ne kadar çok e, yazar e, eminim beslemiştir. E, bazen aslında edebiyatı müzik de besleyebilir. E, sen, sen yazarken mesela neler dinliyorsun? Müzik dinliyor Yazarken bir şey dinlemem. dinlemem hiç hayır. Yazarken ve okurken ben hiçbir şey dinlemem. Tümle sessiz olmak istiyorum. Dikkatini bir şey dağıtmasın istiyorum. Ama onun dışında dediğin doğru çok besler. Çok besliyor gerçekten. E, Dinledik, dinlediğin müzik dinlerken bir sürü şey insanın aklına geliyor bir sürü şekilde gönleniyorsun, farklı yerlere gidiyorsun, o konuda çok haklısın. Ben bir de yürümeyi çok seviyordum, bu korona onu dengeledi ilk başta ama özellikle o yürüme işten çıkıp Kartal sahile iniyordum her gün, bir 10 bin adım en az atıyordum. O zaman müzik dinliyordum ama müzik dinlerken de çok çok şey aklıma geliyordu. Yani e, işte diziler aklıma geliyordu. işte romanla ilgili şeyler aklıma geliyordu. Onu durup yazıyordum bir, işte benim. Ben cep telefonuma not, not almıyorum, elle yazmıyorum. Hı. Cep telefonuma not alıyorum. başkanlık edip duruyorum, yazıyorum, not alıyorum. Onlar çok işe yarar şeylerdir. E, tabii yürümek de yalnızlık olduğu için herhalde e, öyle bir işe yarıyor yalnız yürümek güzel bir şey e, aslında insan tabii gündelik yaşam içinde hep birileriyle birlikte belki yalnız evet. kalabildiği en e, belli alan yürüme alanı eğer de evet. birisiyle yürünmüyorsa ki bu türlü hani spor amaçlı yürüyüşler tek başına yapılır bir şey daha sormak istiyorum Hı. Fatih e, Birkaç işi yapan yoğun olan kişiler ee, bu sesli kitapları da dinliyorlar. Evet. Senin nasıl bu konuyla ilgili çok... deneyimi? Dinliyor musun? İlk baştan çok karşı çıkmıştım. Ya böyle bir şey olur mu diyor. Ama İstanbul'da yaşamanın bir avantajı doğrudur. İşe gelip gereken sesli kitap dinliyorum. Çok uzun zamandır. Yani birkaç yıldır sesli kitap dinliyorum. Değil mi? Ee, evet. Ama tabii okumak gibi değil. Yani e, sesli kitap güzel ama e, iki yani kitap okuyamıyorsan o arada onu yap. Çünkü yolda giderken evvelden hep müzik dinlerdim. Şimdi uzun süre müzik de dinlemiyorum, <gülüyor> sesli kitap dinliyorum. O, o da farklı bir şey dedi. Yeterli olmuyor ama iyi bir şey. Çok destekliyorum. Ama şey e, kitabın yerini tutması mümkün değil. Çünkü döneceksin bir daha kucacısını altını çizeceksin, soru şarkı koyacaksın, hadi lan diyeceksin, harika diyeceksin falan. Yani bir sürü şey yapıyorsun kitaba okurken. Ama sesli kitapta böyle bir şey çok olmuyor. Bir de sesli kitapta şey dikkatimi çekiyor benim. Bazıları çok vurgulu böyle oynar gibi, sesli tiyatro gibi evet. okudukları zaman beni çok rahatsız ediyor. Biraz evet. daha böyle okur gibi, benim iç sesime yakın sesleri daha çok seviyorum ben. Evet. Öyle de bir sesli kitabın durumu var. Şimdi Bir de şey var, bunu söyleyince aklıma geldi. Kitap okuyunca biz kendi kafamızda bir, o, yazar bir dünya kuruyor ama bizim dünyamız ona kurduğundan çok başka. Ama birisi senin dediğin gibi vurgulu tiyatro okuyunca o dünyayı sanki kırıyor, parçalıyor, müdahale ediyor ona. O çok hoş bir şeydir haksın okunu e, Evet yavaş yavaş kitaba e, geçelim. E, kitabın e, ana temalarından biri aslında yabancılaşmadan ve ötekileştirmeden doğan yalnızlık. Evet. E, kitap e, ne zaman yayınlandı? Evet. E, kitabın serüvenini biraz bize e, anlatmak ister misin? Anahtarım cebimde kitap. Edisyon yayınlarından evet. çıktığını görüyorum. Hı hı. E, biraz kitabın serüveni e, yani kitap e, haline dönüşmesi nasıl oldu bu kitabın? Hani yazar bir yere atar insan ama bu bir kitap olmuş. Evet. Şimdi hep şey hep denmez de hak demiyor belki ama işte bu e, kitap yazmayla ilgili falan bir sürü kitap okudum bu arada. Ya, Yazarken de okurum onları. Bir kısmı diyor ki hani onlar da sormuşlar bu kitabını sen nasıl yazdın? İşte biri demiş ne ben gördüğüm aklıma geldi. Biri demiş işte böyle bir şey kafamda kurdum geldi. Birisi demiş ki çok ufak bir imgeden çıktı kitap. Ee, i̇nsan inanı gibi gelmiyor ama benim kitabım gerçekten çok ufak bir imgeden çıktı. Aslında onun bir kitabını okurken e, denemeleri var onun kitabının ismini unuttum şimdi. Çok ayıp, çok üzüldüm Aslı <gülüyor> Neyse orada e, bir cümlede geçiyor, anahtarım cebimde diye. Ben onu okurken, okudum onu anahtarım cebimde ve kaldım öyle yani. O, ben o an e, anahtarım cebimdenin kafamda bir şekilde e, çerçevesini çizdim herhalde, öyle düşünüyorum. E, ve o an karar verdim. Daha öncesinde ufak notlar alıyordum, çerçevesini kendimle ilgili, dünya ile ilgili, hayatta ilgili, İzmir ile ilgili ufak ufak bir sürü notum vardı ama hiçbirisi e, tek başına bir amaca hizmet etme pozisyonda değildi. Yani işte bu, herhalde 2017 falan oluyor e, o yıllarda. O, ve öyle karar verdim ve e, o, e, o imge benim e, kitabın özetidir aslında başlığı ve ödemesidir aynı, aynı zamanda öyle başladı kitabı yazmamı Ondan sonra kafamda zaten e, çok kısa sürede e, başı ve sonu e, Kitabın belli oldu. Ama arası hemen hemen hiç belli değildi. Ee, yazarken bir şekilde arası belli oldu. Yani o olay örgüsü çok kafamda yoktu. Çok yazarken kitapla beraber e, oluştu. Yani ara bölümler vardı dediğim gibi metinlerim vardı. ondan zaten orada paylaştırdım ama kitap haline gelmesinde e, tümünde kitap bana kendini yazdı. Ben bir şey yapmadım yani. Evet aslında bir kez daha kitabı sanıyorum. O kitapta. Ha bir kez tamam. daha evet tamam orada evet. Zaten ee, kitabımda X onu da yazmışsın ya yani, X sayfada orayı bir gönderdim. teşekkürüm var aslında. Evet. Ee, bazı e, küçük şeyler e, insanda büyük imgeler doğurabiliyor. Herhalde edebiyatın e, gizli gücü de bu diye düşünüyorum. Evet. E, bir de tabii e, kitapta e, karakterlerin iç seslerini duyuyoruz. E, evet. İtalik yazılmış e, Hı -hı. bölümler var. E, bu bunların italik e, yazması Nilferle konuştuk. Nilfer Benalla e, ikimizin de sevgili arkadaşı. E, okuru e, Eseri yabancılaştıracağı e, hissi uyandırıyor mu? E, uyandırdı mı? Hani bu endişeyi duydun mu e, diye sormak istiyorum. E, çünkü iç sesler de çok hakim. Yani bir yabancılaşma hissi zaten e, uyandırılıyor. E, ancak okuru da esere yabancılaştırmak istedin mi hiç? Hazır evet, sadece... bir sorumu hazırlamışız Nilüfer'le. <gülüyor> evet. Şimdi tabii ki öyle böyle düşünmedim. Ben insanı yabancılaştırmış ses yapayım falan diye düşünmedim. Ee, ama sen söyleyince şimdi düşünüyorum tabii iç seslerin benim için bir tür amacı da e, iç sesler insandan çok aslında bildiğimiz, kişiliğimiz yani e, sen beni tanıyorsun ama benim iç seslerimi bilsen benim ne olduğumu şaşırırsın. Aynı şekilde ben seni tanıyorum ama iç seslerini duyabilsem bilsem, senin ne kadar farklı, ne kadar değişikli olduğunu anlarım. Yani hiç kimse kimseyi tanemez, bugünden tanemez belki. Yani iç seslerini duyamıyoruz. Bu aynı zamanda ciddi bir yabancılaşmadır. İç sesini duyabilsem ben seni, sen ben yabancılaşırım. İtalik yazılması da o an, o işe yarıyor ve iyi de bir şey zaten o. Yani çünkü romanda anlatılan roman kahramanlığıyla kahramanlarıyla iç seslerdeki roman kahramanları biraz daha farklı. Ee, ve bizim onun gerçek hayatta pek de göremeyeceğimiz yönlerini gösteriyor bize. Ee, bu, o açıdan da işe yarar bir yöntem olmuş demek ki. Ben ona başladım. Yani insanlar e, o hissesleri okuduklarında, işte en çok tabii Derya'nın, Karhama'nın, kahraman, Derya'nın hissesi var orada. O hisses okuduğunda Derya'yı, belki de asıl Derya'yı tanısınlar. Yani hissesler her zaman gerçek değil ama... E, en azından dıştan bakarak, birisi anlatarak, birisinin konuşmasında ortaya çıkan şekilde değil de gerçek insanın ne olduğunu anlatan şeyler hissesler. O amaçlılar, o yüzden ben çok kullandım. Bir de daha da öncesinde şunu söyleyeyim, bu kitabın aslında birinci tekil şahıs ağzıyla yapmıştım. Bütün kitap birinci tekil şahısından anlatılıyordu. Öyle bitmişti. Ve ilk entelürel incelemede çok ısrarlı, ilk entelümanı ki böyle yapmıyor üçüncü tekil şahıs yapalım. Üçüncü tekil şahıs yapalım. Ee, ve o ben bütün romana baştan üçüncü tekil şahıs olarak yazdım. Ama bir kısım yerlerde üçüncü tekil şahısla anlatmak mümkün değil. Yani iç seslerini, gerçek duygularını, gerçek o anda ne hissettiklerini üçüncü tekil şahısla anlatmak çok iyi değil, mümkün değil. Bir de hani tanrı anlatıcıdan bir büyük anlatıcı olacak ki Kişinin iş sesini bilecek, anlatacak. Yani teknik olarak da çok da mümkün değil. O yüzden iş sesini mutlaka kullanmak istiyorum. O da çünkü hepsi birinci teknik Ve e, anlam karışıklığı olmasın diye ithalik yaptık galiba. Daha belli olsun diye. Onu öyle yaptık. Onun amacı da o. İşe yaradığımı bilmiyorum ama ben... Bence yaramış. Ee, bir şey daha sormak istiyorum kitapla ilgili. Tabii fotoğraftan da geldik. Melankoli, hüzün, yalnızlık duygularına... Ee, aslında hani derya karakteriyle de e, kitabın temasıyla da biraz ötekinin ötekisini yazmak istemişsin gibi geliyor hani her yönden ötekileştirilmiş e, bireyi yazmak istemişsin pek görünmeyen bireyi ee, bu fotoğrafta da aslında böyle işte terk edilmiş Kilios sahile ee, bu e, <gülüyor> döneceğim senin uzmanlığına Fatih yani senin e, uzmanlığın bu Görmek üzerine bir uzmanlık göz. Ama sen görünmeyen, ötekileştirilen, bir köşede kalmış e, insanları ve o insanların aslında çok görünmeyen özelliklerini yazıyorsun. Bu görünmek, görünmemek, ötekileştirmekle ilgili derdin nedir senin? Bilmiyorum. Uzmanlığa değerli yani O kadar de... insanları görmesi için uğraşıyorsun. Evet. Ama tabii... Şimdi tıp tabii çok çok pozitif bir bilim. Bizimki de e, göz ve cerrahi aslında daha da pozitif bir şeyler. Çünkü e, o kadar somut ki bir şey yapıyorsun, güzel yaparsan, iyi yaparsan e, onun başarısını hemen görüyorsun, diye. hemen ortaya çıkıyor. Yani çok pozitif. Bu tabii iyi ama insanların işte gözcü olmanızdan kaynaklanan bir şey. İnsanlar görüyordun ne görüyor bu? <gülüyor> İnsanlar gördükleri çok da işimize yaramıyor. Belki öyle bir şey değil. Şey. Yani senin söylediğin gibi hiçbir şey düşünmedim. Yani yani ötekileştirmek çok tabii zaten Türkiye'nin en büyük, en temel sorunlarından bir tanesi. Yani işte bir insan bir insan nasıl işkence yapar? onu ötekileştirecek, onu reddedecek, onu insan bile görmeyecek ki o kadar öteki olacak ki ancak o zaman yapabilirsin. Yani işte o zamanda da spoiler gibi olacak ama sonuçta o işkencezede adam aynı zamanda çocuğu top oynuyor, koşuşturuyor, sevgilesiyle karısıyla aynı bütün bunlar. 12. hikaye, kitap değil mi? Evet. Tabii, az sonrakı öyle. Yani öyle bir karakter bile normal hayatında süzülebilmesin. Temel koşul herhalde ee, en uç düzeyde ötekileştirmektir, reddetmektir neredeyse karşındakinin insan olduğunu bile Başkası nasıl yapacak, nasıl, Yani ben birisine işkence yapacağım da ondan sonra normal hayatıma dönecek. Bu olabilecek bir şey değil. Ancak herhalde öyle olabilecek. Onun en uç, uç, uç seviyesi herhalde ötekileştirilenin o işkenceci e, görülüyor. E, Derya kendini çok, Derya ötekileştirilmiş belki ama kendi kendine ötekileştirilmiş. Yani e, Derya... İtilmiş bir karakter değil aslında. Yani, yani ben o olduğunu düşünmüyorum. Böyle hissetmedim hiç Derya'yla ilgili. Öyle düşünmedim. Yani e, son derece yetenekli, son derece duyarlı ama son derece sevgisiz. Yani sevgisiz bir karakter. E, herhalde e, temel problemi o. Yani, o sevgisizliğine kanaklara. Sorunlarla baş edemiyor. herhalde. Onunla ilgili bir şey. Bence o ötekileştirmiş. Ama yani, evet ötekileştirme tabii yaygın bir şey. Doğru söylüyorsun. Evet şimdi bir şarkı daha verelim diyorum. Yine Fatih Balkan şarkıyı anansı <gülüyor> Şimdi tabii benim çok sevdiğim bir gitarcı var Yavuz Çetin. Ondan bir şarkı dinleyelim. Benimle uçmak ister misin? Evet Fatih Balkan'la sohbetimiz devam ediyor. Göz hastalıkları uzmanlığı, fotoğrafçılığı. E, müzisyenliği ve açılığını tartışıyoruz. E, programımızın e, son bölümüne de yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Fatih'e şunu sormak istiyorum. Kitapla ilgili nasıl tepkiler aldın? Ve bundan sonraki hem fotoğrafta hem edebiyattaki e, kafandaki projeler, tasarılar nasıl? Biraz bunları konuşalım. Şimdi e, tabii kitap e, öncelikle e, yani yakın çevremiz okuyor. Yakın çevremiz de genellikle iyi tepkiler de gösteriyor ama bu tabii ne kadar güvenilir bilmek mümkün değil. Eee herkes beğendi şimdiye kadar. Hiç kimse e, eşit, ufak tefek ufak tefek gerçekten dışında bir e, olumsuz bir yaklaşımda bulunmadı. satışlarına kadar ne bir ilgi bilmiyorum herhalde yaz sonundan sonra verecekmişiz. Yayınevi öyle söyledi. Ancak o zaman belli olur Ha, kitap bu arada şeyde çıktı. Bu senenin Haziran ayında çıktı. Onu söylemeyi unuttuk. Çok yeni bir kitap. Evet çok yeni. Daha altı aylık. Zaten bir, bir iki yıl bekle bakalım ne olacak göreceğiz dediler. Bir de hani, ilk satış rakamları o zaman ortaya çıkarmış. Yani kitap yayıncılar alıyormuş e, ellerine kitaplar ama ne kadar iade olacak? Y yıl sonunda böyle oluyormuş. Bilmiyoruz öyle ne kadar satıyor. Herhalde yüz bin tane falan satılmıştır diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇şte bir... E, çok tanıdık yani çok tanıdık olmayan daha bir rastlantısal bir şeyler eleştiriler de gördüm sosyal medyada. Onlar da şimdiye kadar hep iyi çıktı. İnsan çok sevindiriyor tabii böyle şeyler. Çünkü insan bir şey yapınca en azından hep öyle söylenir ya. Hani ben bir kitap yazıyorum. Bir kişi okusun. ne bileyim işte bir fotoğraf çekiyorum. Birisi görsün. Yani mutlaka birisi okusun, birisi görsün diye istiyoruz. Onu istiyorsun. Ee, i̇şte birisi iki kişi birisi, bir iki kişi okumuş. O açıdan güzel bir şey. Ama ne kadar olacak, nasıl olacak? O kadar pek fikrim yok. Yani bir şey diyemiyorum. Onu daha çok siz e, e, değerlendirebilirsiniz. Çünkü daha çok yayın içindesiniz. Daha çok kitap içindesiniz. Daha çok edebiyatı Ben çok dışındayım yani. Bir de işte ne bileyim. Dediğim gibi çevrem okuyor, beğeniyor. Arıyorlar beni. çok güzel. Tebrik ederiz falan diyorlar. Yani. Öyle <gülüyor> bir şey diyorlar. <gülüyor> Peki... E, hiç hastalardan okuyan oldu mu? Hastalardan Hı. okuyan olduğu, yani daha doğrusu gelip imzalatan oldu ama geri dönüş hiç almadı. E, e, tabii bir de şöyle bir şey var, göz hastalıkları uzmanıyla yolculuk da bilmiyorum. Çok uzun sürmüyor herhalde, hani aralıklı bir yolculuk en azından. E, eminim oralardan da e, güzel e, dönüşler alınır. E, peki bundan sonra neler yapmayı düşünüyorsun? İlk fotoğraftan başlayalım. Fotoğrafla e, ilgili neler yapmayı düşünüyorsun? Kafanda neler var? Şimdi bu e, hakikaten roman yaz, kitap yazma işi de diğer işler gibi yani tam zamanlı bir iş aslında. Yani e, kafanda hem fotoğraf hem e, yazı olmuyor. Onu anlamışım diyorum. Ben yani bu işte kitap yazma sürecini temin söyledim. Yani fotoğraf çekmeye ara verdim ben. Çünkü e, kafanda bu varken onu yapamıyorsun. Zaman ayıramıyorsun, e, düşünce ayıramıyorsun, Onda ilgilenemiyorsun. E, onu beceremedim. Ama işte yavaş yavaş tekrar e, işe dönüp bir de tabii bir korona yüzünden de e, çok uzaklaştım ben fotoğraftan. Mesela bu e, şeyde e, korona süresindeki o yasaklar, sokağa çıkma yasaklarında hekim olmama rağmen yani hekim kimliğimle ben çok rahat bomboş olarak da gezi çekebilirdim. Bir kere denedim. 10 dakika sonra kaçtım ben Yani işte Kadıköy'e indim ve inanılmaz yabancı, inanılmaz böyle bitici, çok rahatsız edici bir hisle e, kapıldım ben orada. E, burası benim dünya, benim hayatım değil. Ben benim dünyamla ne kadar yalnız da olsa, yani olsa ben kendi dünyamı e, bir şekilde e, görmek ve yansıtmak istiyorum demek ki. Öyle bir dünyada çekemedim fotoğrafı. Yani. O hiçbir Koronayla ilgili fotoğrafım yok benzer benim, ee, çok rahatsız etmiştim. O ilginç, aslında çekenler de oldu. E evet. arkadaşlardan. Çok uygun yani, ben belgesel sevmedi çekmedi çekmeyi de severim. Yani böyle bir belgesel fotoğraf şeylerim de, de var benim. Ama çekemedim yani, hiçbir şekilde çekemedim. Yok benim mesela, koronayla ilgili bir şeyim yok, herkesin var benim yok. Ee, ama yavaştan, yavaş, bu tabi şey, araya da romanda girince çok uzaklaştım fotoğraftan ama tekrar kendimi zorluyorum. Ee, Sonradan önce, romandan da önce başladığım bir iz, işte insandaki hayatın, kentin insandaki izleriyle ilgili bir e, fotoğraf çalışan vardı. Herhalde onu sürdü, çoğu, çoğu tamamlandı zaten. E, belki evet. onu tekrar gündeme gitti, bitiririm. E, yavaş yavaş tekrar fotoğrafa dönmeyi düşünüyorum. Çünkü çok sevdiğim bir uğraş, çok hayatım çok önemli bir yer tutuyor. E, onu bırakırsan beni döver, öyle düşünüyorum. <gülüyor> E, Fatih bir şey daha var. Sen İzmirlisin ama çok uzun süredir İstanbul'da yaşıyorsun. Evet. E, ve İzmir renkleri çok net olan bir e, kent fotoğrafa da çok hani gel beni çek diyen bir kent evet. İzmir. Hiç İzmir'i e, bir yerinde kullanmayı düşündün mü? Fotoğraf olarak mı? Fotoğrafta mı? Evet, evet fotoğrafta. E tabii İzmir'le ilgili fotoğraflarım var zaten, zaten. ama e, bu, bu terkde kullandım mı İzmir'den bir şeyler? Kul tabii İzmir'de ne var, kraliyet orada ilgimiyle ilgili de var. Ama tabii hayır. Şimdi proje bazı çalışınca e, benim kafamdaki proje bazı daha kavramsal bir şey. Mesela bu terkte e, Perü'den de fotoğraf var, Bolu'dan da fotoğraf var, İstanbul'dan da izinli var. Yani nereden çekildiğinin bir önemi yok. Onlar yersiz ve zamansız fotoğraflar aslında. Sadece dilimleme abonu bir çerçevesinde. Evet. E, o yüzden hani İzmir ilgili fotoğraf çekici var. Onu, yani öz, yani ben hani öyle bir kent çekeyim diye bir şey öyle bir fotoğraf yanım yok benim. Ee, yoksa İzmir'e gittiğimde de fotoğraf çekiyorum onunla ilgili bir, bir üstü var elimde. Ama işte başka bir konuya ancak dahil olabilir İzmir. Hani temel İzmir olan bir fotoğraf olur mu? Olmaz. Yani. Öyle bir şey sanmıyorum yapayım yani. Öyle bir belgeselciliğim yok benim. Onu kanıt İzleyince mesela İzmir benim aklıma geldi, İzmir'in izi. Ay, olabilir tabii İzmir'in izi de olur ama burada önemli olan izi, kentin izi. Ha, öyle şun hiç ya yani kentin, yani kentin izi ama İzmir'in değil, İstanbul'un değil, işte Diyarbakır'ın değil. Belki öyle ayrılabilir sonra. Şu anda kafamdaki izi o değil. Yani işte büyük şehrin insandaki izi, karmaşanın insandaki izi. Işte, terörün insandaki izi ve kalabalığın insanı bir işte, kaosun insandaki izi öyle şeyler diye düşünmüşümdür. Kafamda onlara var. Yani kentin ama isimsiz kentlerin izi yani. Evet. E peki e edebiyatla ilgili planların nedir? Var. Kafamda bir işte bir roman fikri var. Çoktandır var. E onunla ilgili daha başlamadım ama işte bir sürü notla ilgili gidip not alıyorum. Ve işte bir sürü kitap okuyorum. Yani şu anda hala okuma aşamasındayım. E, e, Anadolu cebimde yazarken de ben herhalde öyle yapmak lazım. Her bir sürü şey okumak lazım. Yani ki ben, o, o, o roman İzmir'de geçiyor. E, İzmir'in de bir kahraman olduğu bir roman aslında o. E, İzmirli olmama rağmen ve işte 30 yaşına kadar İzmir'de yaşamama rağmen e, defalarca İzmir'de, daha doğrusu her İzmir'e gitti. bir ailem hala İzmir'de. Her gittiğimde romanda kullanmayı düşündüğüm çevreleri tekrar tekrar gezdim, dolaştım. Oralarla İzmir'le ilgili bir sürü kitap okudum, bir sürü şiir okudum, bir sürü insanı tekrardan konuştum. Yani bir şey yazarken yazdığın şeyi destekleyecek unsurlar gerekiyor bence. O olmadan çünkü çok gerçekmiş gibi görünmüyor bence. Bir türlü çok hayalci olur. Umberto bir Önceki Günün Adası diye bir kitabını okuyorum. Bu yeni romanla. Denizde de adalarla olacak muhtemelen e, bu, bu kitapta işte bir adaya geçiyor. O kitabı da ilgili hikayesinden birine okumuştum. Yani e, bu kitaptaki o, o ada ve batık gemiyi e, gerçek kılabilmek için e, işte Pasifik'te bir adaya gitmiş mesela bir süre yaşamış orada. Anlatabiliyor muyum? Yani o hisleri, o duyguları içine alabilmek için gerçek olması için o hisleri yazdıklarının bir şekilde buna yakın şeyler yapmak lazım diye düşünüyorum. Bunun iki yolla bir bir okuyacaksınız. Şeyimizden geldiği kadar geçiyoruz ve işte geldiği kadar şimdi okuyorum. Daha yazmaya başladım ama işte bir kafamda bir şey var hala. Daha doğrusu hala var dedim ya kafamda var. E, hala tabii nasıl gideceğini çok hikaye çok fazla bilmiyorum ama işte e, kabaca kafamda bir şeyler var. Ee, peki bir şey soracağım. Ee, sen nasıl yazıyorsun? Sonuna kadar e, kurgu kafanda var e, ve e, ona riayet mi ediyorsun? Yoksa yazarken de e, kurgu kendi kendine e, değişiyor, oluşuyor mu? Vallahi işte yani e, anahtarım cebimde dediğim gibi başı belliydi, sonu belliydi. Arasındaki bazı bölümler belliydi. Ama e, neredeyse yarısı yazarken oluştu. Hatta Değil birkaç mi? bölümü hiçbir şekilde aklımdan olmadan, aklıma gelmeden, hiç düşünmeden işte oturduğum yerde mesela yoğunlaşıyorsun ve orada yazıyorsun çıkıyor bir de yani öyle çok ilginç şeyler oluyor. Hep söylenir bu yani. E, kitap kendini yazdırır. Kitap nereye gideceğini yazar da bilemez. Kahraman da bilemez. Yani bana hep, o da garip gelirdi ama hakikaten de öyle oluyor. Hiç, hiç aklıma gelmeyen ee, şeylere yaptız o kahramanı öyle bir şekilde. Ee, değişik değişik bir his. Yani bu da öyle olacak diye düşünüyorum. Çünkü e, kabaca bir kabaca bir kurgu var kafamda ama çok kaba bir kurgu. Öbürü de öyle altıncabinde de kabaca bir kurgu vardı. Gerisi eee Derya yazdığı romanı belki yani. Bunda romanın kahramanı yazacak diye düşünüyorum. Öyle olacak. Ee, roman sanların e, şu özelliklerini de görüyoruz. Ara ara öykü yazıyorlar ve bu öykülerde e, okurla buluşturuyorlar. E, sende hiç böyle bir şey oluyor mu? Öykü yazma hissi, ara ara yayınlama e, arzusu. de kola kola yazdım hissi, daha önce. Evet, evet. Öykü yazdım. İşte 8-10 tane öyküm var. Ben beğeniyorum. Bir birkaç tanesini gönderdim i̇şte, bir, bir kitapla falan e, ilacı verdi yayınlanmadı, beğenemedi diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Hani o yüzden e, öykü, öyküleri mi yiyeyim mi, kütüyeyim mi bilmiyorum. Ha, yazıyor, yazıyorum yani öykü. öykü e, zor tabii. Romanla çok farklı bir de. hani, e, Çok farklı olduğu için ona yoğunlaşmak lazım. Ona yoğunlaşmadan olmaz diye düşünüyorum. Başka bir şey yani. yani yazıyoruz de. ama. Yani küçük roman değil öykü. Ya da roman büyük öykü falan değil. Hiç alakası yok. Yani bambaşka şeyler. Bambaşka şeyler. Ama bana e, roman daha çekici geliyor. Okuması da daha çekici geliyor. yazması da daha çekici geliyor. E, Kortazar'ın lafı var. E, şöyle diyor, e, roman sayıyla kazanır, e, öykü nakaltla diyor. <gülüyor> nakaltla gitmek <gülüyor> çok kolay değil. E, <gülüyor> bu arada e, radyodan da uyarı alıyoruz. Son 1-2 dakikaya girdiniz diye. E, Fatih, e, seni dinleyenlere... E, doktor arkadaşlarımıza e, ve e, geniş dinleyici kitlemize söylemek istediğin son sözler var mı? Yavaş yavaş kapayacağız. Çok sevdiğim bir söz var yani. Mealen de söyleyeyim. E, biz okuyanlar e, herkesden çok insan tanıyoruz. E, ben işte ne bileyim. Çünkü romanın kahramanları hepsi ne bir kişi sayarsak o oh, yüzlerce binlerce insanlardırız. O yüzden sana diyorum ki okuyun okuyun çok insanla tanışın, çok dünyayla tanışın. Çok, okumak dünyanın en güzel şeyi. Evet çok teşekkür ederiz. Biz de bu program yayınlandıktan yaklaşık 12 saat sonra, 12 saat 20 saat sonra bir arada olacağız. E, değerli doktor e, doktor Altay Martı'nın anmasında e, birlikte olacağız Altay Martı'dan evet, çok ya. kısa söz edelim e, onu e, karikatür sevenler öykü sevenler Altay Martinez diye tanıyorlar e, evet. Altay Martı bir Zonguldaklı e, fakat e, Dicle Tıp'taki e, uzmanlık serüveninden sonra aynı zamanda bir onkolog e, hayatı boyunca Diyarbakır'da çalışmış e, oranın hastalarına e, hizmet etmiş, e, gönül olarak da oraya bağlanıp oranın öykülerini yazmış bir e, değerli yazar ve e, genç yaşta da vefat etmiş bir e, meslektaşımız. Bundan dolayı yaklaşık 5 yıl önce 6 ay Mart'ı vefat etmişti. E, biz de onun biraz e, vefakar sayılabilecek meslektaşları olarak kızıyla, eşiyle, e, Diyarbakır'a gideceğiz. Ve onun gönlünü verdiği topraklarda onu anlayacağız. E, bizimle birlikte yazar Cezmi Ersöz de gelecek. E, Altay Marta anlasına e, gidiyoruz. Hani e, Türk filmlerinde bir e, replik vardır. Siz bu satırları okurken biz çok uzaklarda olacağız. <gülüyor> <gülüyor> Siz bu radyo programını izlerken biz e, bavul hazırlıyor olacağız. Görüşmek üzere bir sonraki hafta. Ee, şarkıya süremiz kalmadığı için son şarkımız artık bir dahaki programa. Çok teşekkürler tamam. Fatih Balkar. teşekkür ediyorum eksik olmayın.